Efendimizin, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in kabirleri ne biçimde olduğu, nasıl bir şeyde olduğu görünmüyor, bilinmiyor da yani. Ama orayı bilenler anlattıklarına göre yani yerle bir diyorlar. Onlar Çünkü üzerinde öyle bir yapı, bir tabut vesaire yok diyorlar. Onda harem ağları var. Oranın hizmetinde bulunan onları anlatıyorlar. Benim esas şey yapmak istediğim yıllar önce Mısır'dayken Mısırlılar da bu şey işine çok meraklıdırlar sihir özellikle başta gelmek üzere mesela işte o Firavun sihirbazları biliyorsunuz Mısır'daydı. Bu sihir işiyle daha hala çok uğraşırlar Mısır'da hatta onların belirli mahalleleri yerleri var oralarda bu işi yapanlar hala devam ediyormuş böyle duyarız. Bir de bu hani siz az önce bahsettiğiniz muska olayları efendim geçmişte bunu bazı alimler bazı şeyler e, Mouse değil Şeyin tıkırdısı olabilir Mikrofonun Ses de eğer iyise ben bazen mikrofonu böyle Ağzıma yaklaştırmaya çalışıyorum o yüzden Ses iyi değil mi böyle tamam o zaman Hiç oynamayayım ben mikrofonla Efendim bu Eskiden işte bahsedilir Muska işi çok e, ileri safadaymış böyle işte çobanlar koyunlarının boyununa muska asarlarmış işte bazıları evlerinin kapısına asarmış hırsız girmesin diye bazen orduda savaşlarda kullanılırmış efendim ve bir takım böyle harflerle bir takım sembollerle bir şeyler yazarak bir takım bilgilere de ulaşılırmış yani eskiler bunu, bu şekilde, bu işin bir ilmi var. Bu ilmi öğrenmişler. Osmanlı padişahlarına dediğiniz gibi zırhlar yaparlarmış vesaire. Ee, çok geniş, aslında değişik bir ilim de. Bugün de bu ilmi pek icra eden kalmamış. Ee, kalmayınca da tabii ki daha sonra ortaya o eski kitapları karıştırıp bir takım bir şeyler öğrenip yapmaya kalkışanlar çıkmışlar. Onlar da herhalde işi şeyinden çıkarmışlar. Yani kontrolden çıkarmışlar filan. He öyle zırh filan yapıyorsun sen de demek kurban hocam. İyi, güzel. Şimdi Mısır'dayken hocam biz, orada benim bir arkadaşım, bir abimiz vardı bizim. Yalovalı kendisi. O bu işe merak salmış. Çünkü Mısır'da eski kitapçılar vardır. Tarihi kitaplar satarlar bu adamlar. Yani böyle girdiğiniz zaman o Ezher Üniversitesi'nin etrafındadır bunların yerleri, ara sokaklardadır filan. Girdiğiniz zaman toz topraktır içerisi. Perişan bir vaziyettedir ama öyle çok şeyler var ki o şeylerde ismini siz verin ee, o raflarda tozlu tozlu böyle eski taş baskı dediğimiz kitaplar var. Hani taş baskıyı da biliyorsunuzdur birçoğunuz. Normal matbaa baskısı değil de işte harfleri böyle sıralayarak, dizerek yapıp bir araya getirip onu böyle sayfa sayfa bastıkları baskılarla oluşan kitaplar, kitapçıklar vesaire. Bizim o arkadaş, abimiz işte bunları biraz incelemiş, araştırmış. Sonra bir hoca bulmuş kendisi. O hocayla işte biraz eğitimini görerek bu işin, bu kitaplar nasıl okunması gerektiği noktasında, bunlar nasıl kullanılır, bu muskalar nasıl yazılır yapılır filan baya bir kafa yormuş bunu da bizim Hollanda'dan gelen öğrenciler vardı genç çocuklar bir gün duyduk ki bizim bu önder hoca o gençlere bir takım şeylerde bulunuyor eylemlerde bulunuyor valla hocam işte bu yararlanın diyorsun da onu yani biz gerçekten kullanabilecek miyiz o Kitapları yani Doğru yerde Doğru biçimde kullanabilecek miyiz Kullanamayacak mıyız O yüzden herkesin eline de verilmesini Şahsen ben zararlı görüyorum Yani bunu Herkesin eline geçmemesi gerekiyor Yoksa kimisi kocasını zehirler Kimisi karısını zehirler Kimisi konu komşusunu zehirler O yüzden herkesin eline de vermemek gerekiyor. Bak gülüyorlar. Birileri sırtıyor, Yani <gülüyor> ismi ne dediniz? <gülüyor> bu birilerinin zehirler. Bunu kullanmaya kalkarlar. O yüzden ehil olmayan insanların eline bende dahil olmak üzere vermemek gerekiyor bu tür şeyleri. Evet. Yani buradaki olarak konuştuklarımız da burada kalsın. Lütfen meclis dışına çıkmasın bu konuşmalar. Özel gizli bilgiler çünkü bunlar. Hasılı kelam biz bir duyduk ki bu öğrenciler 6-7 tane genç. Hollanda'dan o zaman babaları bunları göndermiş. İşte Mısır'da eğitim alsın diye. Bunların başında birilerinin amcaları vardı. O amcaları da efendim yanında işte bunların diğer arkadaşlarını da getirmişler. 7-8 tane Hollandalı. Yaşları 12 ile 15 arası, 16 yaşlar arası. Daha henüz ergenlik çağında bu çocuklar filan. Bu Önder Hoca'ya da arada gönderiyordu. Bunlara biraz böyle tasavvufi bilgiler versin, şey yapsın diye. Hastalık kelam, bu Önder Hoca'dan bir duyduk ki, yani arkadaşlar haber getirdiler, ya dediler Önder Hoca böyle bir şeyler yapıyor, bu çocuklara bir şeyler okutuyor vesaire, E, işte bu çocuklar e, manevi aleminde yakaza halinde bir şeyler görüyorlar, birileriyle görüşüyorlar, Allah Allah, nasıl olur bu filan, e, bunu anlatmaya başladılar. o çocuklarla da biz aynı binada kalıyoruz o zaman, bunların yanına vardık, Baktık her birinin elinde tespih, kimisi başına sarık sarmış, kimisi cübbe giymiş, namaz kılıyor, kimisi o abdest alıyor filan. Çocuklar bir anda böyle manevi bir atmosfere bürünmüşler. Normalde hani çok affedersiniz biraz fırlamaydılar Avrupa'dan gelmeleri hasebiyle. Orada pek bunlara eğitim, bilgi vesaire verilmemiş. Bundan dolayı da anneleri, babaları bunları Mısır'a göndermişler işte tanıdıkları aracılığıyla. Bunlara eğitimlerin, hafızlık yaptırın, işte İslami ilimler öğrensinler, çocuklarımız İslah olsunlar, ondan sonra hani şeytanlık, şeylik, o uzak kalsınlar filan. Şimdi daha dur, alim filan olmadılar da, bu çocuklara hafızlık filan çalıştırılıyordu. Bu arada da biraz da tasavvufi, manevi yönden de böyle hani bir şey altına alınsınlar, şöyle bir kontrol altına alınsınlar, biraz vazo nasihat dinlesinler diye bizim bu Önder Hoca'ya gönderiyormuş. O da aynı mahallede oturuyor bizimle ama işte 5-6 sokak ileride. Ve bu Önder Hoca elinde bir kitaplar varmış. Çocuklar anlatıyorlar diyorlar elinde kitaplar var işte oradan açıyor bize bir şeyler okuyor. Oradan ondan sonra işte bizden bir takım bir şeyler istiyor filan. sonra çocuklardan birisi e, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu görmeye başlıyor. Hani yakaza halinde gözleri kapalı vaziyette gözünün önünde bir şahıs beliriyor soruyor sorduruyor yani o Önder Hoca kim bu şahıs kimle görüşüyormuş şu anda diye o da Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh olduğunu söylüyor şimdi öyle olunca bizim Önder Hoca'nın da yani şer'i bilimleri bayağı şeydi özellikle de akaid ve kelam üzerine e, Türkiye'de yani Ender yetişmiş insanlardan birisi yalnız böyle pek kendini şey üzerine çıkarmaz e, göz önüne çıkmaz pek Böyle ortada fazla dolaşmaz. da kendi halinde öğrencileri vardır. Onlara bir takım bilgiler verir, öğretir. Hemen Abdullah bin Abbas diyor Allah'tan rivayet edilen bir takım hadisleri hemen yanındaki kitaplardan buluyor, çıkarıyor onları ve o çocuğa sorduruyor. Yani bu hadisleri bizzati kendisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edip etmediğini doğruluyor. Şimdi bahsettiğim çocuk 12 yaşında Hollanda'da onunla yetişmiş. Hani hiç geçmişte bir imam geçmişi veya bir Kur'an kursu geçmişi veya herhangi bir bilgisi yok. Hani bu çocuk sonradan öğreniyor bu tür şeyleri. Bu hadisi şerifleri Arapça metniğini teker teker çocuğa okuyor. Çocuk da karşısındaki o görmüş olduğu kişiye okuyor bunları. Ve bunların sağlamasını yaptırıyor. Sorduruyor ona. Yani böyle bir rivayeti Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş mi etmemiş mi diye. Çok hayret ettik, bazı rivayetlerin metinlerini düzeltmiş mesela o şahıs. Demiş ki oradaki cümle şöyle değil, bu şekilde ben rivayet ettim gibisinden. Şimdi çocuk aynısını tabii bizim Önder Hoca'ya okuyor. Diyor ki hocam karşımdaki şahıs diyor bana bu rivayetin şu metinde olduğunu aslında, şu şekilde rivayet ettiğini söylüyor. İşte şurada şöyle efendim rivayet edilmiş, falanca hadisle onun alakası olmadığını vesaire... Böyle ilmi bir efendim şeye giriyorlar ondan sonra. Hani Önder Hoca'nın maksadı o görülen kişi gerçekten Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ruhaniyeti mi? Yoksa bir cin veya bir şeytan çocuğa musallat mı olmaya çalışıyor o esnada? Bunu test etmeye çalışıyor. Bu yüzden bu rivayetleri soruyor. Ve bunu sağlamasını yapıyor rivayetlerin. Daha sonra bunu gitmiş o hocasına anlatmış Önder Hoca esas bu işi, ilmini aldığı kişi. o da demiş ki ben o çocukları bir görmem lazım. Diğerleri de bir şeyler görüyorlar. Onlar da bir takım sahabiler vesaireler, onlar da bir takım e, şeyler görüyor. Yani bunlar 5-6 kişiler, içlerinden 3 tanesi yanılmıyorsam e, böyle bir şeyler görüyor. Diğerleri görmüyor filan. Neyse almış bu çocukları, o Hoca Efendi'ye götürmüş. Ondan sonra o olayları ona da anlatmışlar orada neler gördüklerini filan. Adam demiş ki yani bakın bu gerçek bir olay onlar sonra bu çocuklar gerçekten görüyorlar ama bunlar daha henüz sabiler yani tam böyle hani buluğa ermemişler dolayısıyla çocukların cevherleri daha çok temiz ruh yapıları çok hafif bunların hani böyle bu tür şeyleri rahatlıkla görebilecek kapasitede şeydeler bunlar. E, günahsızlar hani tabiri caizse bundan dolayı saf temiz bir ruha sahip oldukları için bunlar bu tür şeyleri görüyorlar yalnız bunları demiş fazla bu işlerde uğraştırma demiş bizim Önder hocaya çünkü hani Allah korusun bu işin ilerisi zararlı olabilir çocuklar tamamen dünya hayatından soyutlanıp kendilerini bu işe verebilirler bu da o çocuklar için bir takım zararlara sebep olur Bunları fazla demiş bu işlerle uğraştırım ama hani sen bu işin şifresini çözmüşsün artık hani bu işte bir başarı elde etmişsin diye bizim Önder Hoca'ya da böyle bir tartifte bulunuyor. Tabi Önder Hoca bu, bu işin peşini bırakmıyor. Bir gün benim yanımda beraber kaldığım bir arkadaş vardı. Gece vakti Önder Hoca'nın yanına biz de gittik oturduk işte hoşbeş selam sevah ondan sonra ne var ne yok iyi misin vesaireden sonra ben konuyu açtım dedim hocam sen dedim böyle dedim bir takım şeylerden bahsediliyor bunun dedim asla asla var mı yani bize bunu bu çocuklar anlattı hani bir şeyler ekleyip üzerine katıp da anlatmıştı olabilirler hani bir de seni ağzından duymak istediklerim doğru dedi var dedi böyle bir şey dedi yaşadık dedi ondan sonra filan Allah Allah Nasıl oluyor ki böyle bir şey olur mu ki olmaz mı ki dedi isterseniz dedi bir saniye dedi kitapçığı getireyim dedi sizde de bir deneyelim dedi ve kalktı işte o kitapçığı getirdi Esrarul Huruf yazıyor üzerinde güya bize göstermeye çalışmıyor yani kitabı bir şekilde elde ederiz diye ama biz bir bakışta okuduk efendim Esrarul Huruf diyor muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin ufacık bir kitapçık böyle 10-15 sayfalık bir şey bize gözlerimizi yumdurdu sonra işte başladı ilk etapta mesela diyor ki gözlerinizi yumun ondan sonra da o Arapça mesela sin harfini gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın diyor şimdi gözlerimizi kapattık Arapça sin harfini tabii şöyle biraz uğraşıdan sonra ee, böyle bir siyah tablonun üzerinde beyaz harfle yazılmış beyaz bir hap ile yazılmış sin harfi benim gözümün önünde canlanmaya başladı ee, diğer yanındaki arkadaş göremiyor diyor ki ben de diyor görünmüyor diyor ben de dedim ki benim, ben derim görüyorum peki dedi onu dedi jim e, harfine değiştirelim jim harfini görmeye çalışın biraz böyle Uğraşıdan sonra hani 10-15 saniyelik bir çabadan sonra cim harfinde gözümün önünde canlandırdım. Ee, sonra işte lam harfiydi, mim harfi, nun harfi böyle değişik harfleri e, o söylüyor. Ben gözümün önünde canlandırmaya başlıyorum. Diğer arkadaş tamamen devre dışı kaldı. O hiçbir şey göremiyorum ben dedi yani uğraşıyorum ama gözümün önüne öyle bir harf canlandıramıyorum filan. Dedi ki tamam dedi bu dedi hicazlı da dedi tutacak herhalde dedi sen, sen dedi günahların biraz daha fazla herhalde sen dedi gözlerini aç bizi izle onu bir kenara çekti ve beni karşısına aldı ben de mübarek o kadar günahsızım o kadar saf temiz niyetliyim ki o zamanlar efendim böyle görmeye başladım acizane ölmüş gibi de olmayalım da şimdi efs e efendime söyleyeyim sonra o kitaptan hocam elime de tesbih verdi o kitaptan işte bazı zikirleri Esmaül Hüsna'dan he sizde yanlış adamlar uğraşıyor. yani Hicazlı'ya dek gelseymişsin sen o zaman herhalde bir şeyler yaparmışız hocam birlikte baş başa verip hasılı kelam <gülüyor> hasılı kelam ee, işte ya latif ya latif ya latif işte yüz kere ya latif çektiriyor bana o ya latif bitiyor ondan sonra yüz kere ya Kuddus, yüz kere ya Celil, yüz kere ya Habib yani Allahu Teala'nın Esma-i Hüsna'sından o kitapçıktan bakarak seçiyor oradan rakamları vererek o rakamlar sayısınca bana o zikirleri tesbihatı çektiriyor yaklaşık bir yarım saat kadar benim gözlerim kapalı bir vaziyette o tesbihatı çekiyorum efendim uzun bir şeyden sonra bana sormaya başladı dedi ki gözünün önünde dedi, bir şeyler canlanmıyor mu yani hala da karanlık mı terdi dedim ki yok dedim benim dedim yani bu tesbihata başladığımdan bu yana neredeyse dedim karşımda dedim birisi oturuyor öyle deyince şöyle bir şaşırdı dedi karşımda dedi, birisi mi oturuyor dedi evet dedim şu an dedim karşımda dedim siması dedim size benzeyen nurani yüzlü o efendime söyleyeyim birisi oturuyor dedim Dedi, peki dedi ne yapıyor? Hiç dedim beni seyrediyor dedim. Ben bu test çekerken o dedim böyle dedim tatlı tatlı dedim beni izliyor. Peki dedi bir sorsana dedi kimmiş dedi. Tabi tabi doğru aynen olayı anlatıyorum ben hocam. Benim gözlerim kapalı vaziyette. odada da böyle loş bir ışık yanıyor zaten oturduğumuz odada. Dedim yalnız uzakta dedim kendisi yani bana yakın değil. Öyle sorsan buradan belki hani soruyu duyamayabilir. Ondan sonra e, yok okuyorum ben size canım. O hadiseyi yaşayalı 20 yıl geçti. 25 yıl geçti de üzerinden. Efendim e, dedim benden dedim, uzak bir yerde oturuyor. Yani buradan dedim ses kalk git o zaman yanına dedi bana. Sen dedi yaklaş ona. Tabii o gözünüz kapalı iken. İşte kalkıyorsunuz başlıyorsunuz ona doğru ilerlemeye ilerledikçe mesafe kısalıyor işte o kişinin görüntüsü büyüyor filan iyice yaklaştım ee, selam verdim selamımı aldı dedim sizi dedim, tanıyabilir miyim dedim ondan sonra ee, ben dedi Hazreti Yusuf aleyhisselamım dedi adam ben şimdi bunu duyunca bir anda irkildim yani bir peygamber suretiyle karşı karşıyayım. Bir anda böyle bir titreme tuttu benim. Yani böyle bir ürperti tuttu filan. Önder abi dedim ki hocaya. Abi dedim karşımdaki dedim bana Yusuf Aleyhisselam olduğunu söylüyor dedim. Allah Allah dedi ondan sonra. Peki dedi işte ona bir takım sorular sordurmaya başladı bana. Sorular soruyoruz yanıt alıyoruz filan ama tam olarak ne sorduğumuzu ne yanıt aldığımızı ben de hatırlamıyorum kuran Kerim'den Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından bir takım sorulardı. Sonra hatırladığım bir şey var yalnız Önder Hoca dedi ki kabrin neredeymiş dedi Yusuf Aleyhisselam'ın. Kabrini dedi öğrenebilir misin? Ee, sordum kendisine efendim kabriniz nerede? Sizinlerin kabrinizin nerede olduğunu merak ediyoruz diye söyledi. Ee, Nil Nehri'nin altında Aslan bölgesinde Nil Nehri'nin altında dedi. Bunu tabi Önder hocaya aktardım. Allah Allah dedi. İlginçleri bir bilgi dedi filan dedi. E, tamam dedi. Selam söyle dedi kendisine ondan sonra. Gözlerini yavaş yavaş dedi açı, açabilirsin. İşte selam söyledim. Müsaade isterim. Daha sonra da yavaş yavaş gözlerimi açtım. Sanki bir alemden başka bir aleme bir anda gelmiş gibi oldum. Hani filmlerde de gösterirler ya böyle zaman tünelinde giderler, zaman tünelinden geçerler, bambaşka bir aleme geliverirler. Hani ben bir aleme gitmişim oradan gerisin geri böyle bir anda gelmişim gibi böyle bir şaşkınlık, bir garabet vesaire. Bunu Medine'ye geldiğimde tabii ertesi gün bir olay daha yaşadık. Biz bu işi çok hoşumuza gitti. onlarsa. ertesi gün yine gittik. Başka şeyler de gördük de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili ben Medine'ye o gün o, yani o yıl yaz tatilinde geldiğimde Medine'de de böyle mübarek bazı zatlar vardır. Bunlardan bir tanesi de Ema Mustafa hocaydı. Allah rahmet eylesin. Vefat etmiş. Ben tabi bu gördüğümüz, yaşadığımız hadiselere hep e, merak ve şey konusu kaldığı için eee böyle bir takım insanlara danışma ihtiyacı hissediyorum yani bu gördüklerimiz neydi bizim neyin nesiydi nasıl oldu bu işler gibisinden e, o Mustafa Efendi Hoca'ya bu konuyu açtığımda o da bana tabi nasihat etti dedi ki bak bu tür şeylerle fazla uğraşmayın yani bu sakıncalı işler bunlar e, manevi boyutta manevi bir hayatta bir e, yol alıyorsunuz ruhlar alemine tabiri caizse hani şey yapıyorsunuz e, o şeyinizi kaybedebilirsiniz dedi yani akli dengenizi dedi, kaybedebilirsiniz tamamen onların e, alemine dünyasına dalabilirsiniz normal dünyadan şu anki yaşadığımız çevreden şeyden kopabilirsiniz hani o meczup falan diyorlar ya bazı insanlar için o meczupların aleykümselam güzel ablası hoş geldiniz e, o meczup dediğimiz insanların boyutuna haline bürünebilirsiniz hani o meczupluk aslında belki hadd-i zatında o şahıs için güzel bir şey olabilir ama hani sosyal hayatta insanlarla şey yaparken o meczubiyet o cezbe hali pek şey görülmez makul ve makbul görülmez çünkü insan her zaman bir cezbededir farklı ruh aleminde yaşar onlar işte bir takım söyledikleri gerçek çıkar filan ee, ama hal ve tavırları e, sizden farklıdır. Yani dünyadan kopmuştur. Onlar bambaşka bir boyutta, bambaşka bir alemde yaşıyorlardır. Hastalık kelam yani bunlarla fazla uğraşmamamı tavsiye etti. Yalnız e, Yusuf Aleyhisselam'ın kabriyle ilgili bunu dedi ben de dedi araştırdım. O Mustafa Pendeci Hoca, Ema Mustafa Pendeci Hoca ve aynı şey dedi. Bilgilere ben de ulaştım dedi. Normalde peygamberlerin bir çoğunun kabri nerede olduğu bilinmezmiş. Ama dedi Yusuf Aleyhisselam dedi bir zamanlar böyle ben de merak ettim. Onun hayatını, kıssalarını okudum, araştırdım eski kitaplardan, yeni kitaplardan ve Nil nehrinin altında bir yere gömülü olduğunu ben de dedi. Okudum, öğrendim dedi. Yani aldığım bilgi doğru dedi bana. Ama uğraşma bu işlerle o ayrı mesele. Daha sonra ben de merak ettim tabii ki Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını filan. Ben de okudum. Ben de biraz araştırma yaptım. Kütüphanelerden, şeylerden. O zaman internet mi internet yok. Hep böyle gidiyoruz kitapçılardan, kütüphanelerden, bir takım hocaların evindeki özel kitaplardan, eski eserlerden filan öğrenmeye çalışıyoruz. Okuduğum bir hikayede, Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde, işte Nil Nehri'nin etrafında bir kavim yaşıyormuş. Bir topluluk yaşıyormuş. Bunlar, ee, Nil Nehri'nin suyunu, anlaşmışlar kendi aralarında bunu da Yusuf Aleyhisselam yani bir savaşa kalkışmışlar bunlar Nil Nehri'nin iki kanadı arasında yaşıyorlar iki tarafında ve Nil Nehri'nin suyunu siz mi kullanacaksınız biz mi kullanacağız tartışması yaşıyorlar hatta bu işte savaşa kalkışıyorlar o anda Yusuf Aleyhisselam bu olaydan haberdar oluyor ve o yere gidiyor ve bunlara müdahil oluyor ve diyor ki efendim işte bir yıl Biriniz kullansın minin suyunu ve ekimlerinden işte biçtiklerinden diğer tarafa yardımda bulunsun veya bir maddi şey karşılığı versin. Bir yılda öbürkü taraf kullansın. Bunların arasını böyle buluyor. Bir sene onlar kullanıyor minin suyunu bir sene bu taraftakiler kullanıyor filan derken daha sonra Yusuf aleyhisselam vefat edince bu anlaşma bozuluyor. Bunlar yine savaşa kalkışıyor. O zaman yine böyle şey birisi. Ee, bilir kişi ondan sonra e, akil bir insan bunların bu kavgasını şey yapmak için diyor ki Yusuf aleyhisselamın kabrini diyor getirin Nil'in diyor altına gömün ondan sonra Nil'in dibine bir yere gömün diyor getiriyorlar Yusuf aleyhisselamın kabrini Nil'in alt kısmında bir yere işte oraya özel odamı yapıyorlar nasılsa gömüyorlar ve iki tarafta e, Nil'in şeyi kabarıyor taşıyor efendim Bereketleniyor suyu iki tarafta o milin suyunu o şekilde yıllar boyu kullanmaya başlıyorlar böyle bir bilgiye ulaştım şimdi Önder abinin evinde hocam yine bir gün e, böyle bir araya geldik üç kişi e, yine gözlerimizi kapattırdı bize işte tesbihat çektiriyor filan bu sefer ben e, böyle bir e, nasıl söyleyeyim ee, bir havuz büyükçene ondan sonra bir havuz içinde böyle bir e, süt gibi bir şey var havuzun ve etrafında kızlar dönüyorlar hepsi pelerin gibi üzerlerinde ip, iplik yani ipekten böyle pelerin gibi kıyafetler ondan sonra kendileri bembeyazlar kıyafetleri de böyle bembeyaz nurani bir varlıklar onun etrafında böyle tavaf eder gibi dönüyorlar, ellerinde ufak kaplar, o şeye dolduruyorlar, oradan alıyorlar, götürüyorlar, o kapları havuza daldırıyorlar, oradan alıyorlar, ayrılıyorlar, başkaları geliyor, onlar hem dolanıyorlar hem bir taraftan bu kapları doldurarak bir yere ayrılıyorlar. Tabi o arkadaş bana tespihatı çektirirken ben de oturdum onları seyrediyorum böyle, yine uzaktalar benden yaklaşık 50 metre ötedeler bu şekilde onları seyrediyorum yine arka plan kapkaranlık o karanlığın içerisinde böyle bir nurani varlıklar etrafı bir havuzun etrafında böyle dönerek ellerinde taslarla efendim dolanıyorlar ee, rüya değil gurbet al <gülüyor> e, siz gelmeden önce bu mübarekler e, işte e, 6. boyut mu diyelim ona ne diyelim e, ruhlar alemini, sıvılar alemini açmışlar, konuşuyorlar. E, ben de yıllar önce yaşadığım bir takım olayları anlatıyorum kendilerine. Siz anlamaya çalışmayın, sadece şöyle dinleyin. Celcelutiye, o celcelutiye nasıl bir şeyse, eyvallah. Hasılı kerem. Önder abi dedim ki abi dedim, sen dedim bana tespihat çektiriyorsun ama ben yine dedim bir şeyler görmeye başladım. Allah Allah bu sefer dedi kimleri görüyorsun dedi. Ee, Güz abla mikrofona atladın yine ablası. Haberin olsun. Evet. Ee, dedim böyle böyle dedim aynı size anlattığım gibi ee, onlara da başladım anlatmaya. Dinliyor Önder abi. Güz ablayım mikrofonunda niye böyle bir sorun var Hayret. Kimse de olmuyor böyle. İki bir mikrofon alıyor. Abi abla şu CTRL tuşu var. Onu mu basıyorsun acaba? Yanlışlıkla. Şu CTRL. O tuşa basıyorsanız ondan da olabilir. Neyse. Önder abi dedim durum bundan ibaret. Bu kızlar dedim. Ondan sonra dedim işte o havuzun etrafında dönüyorlar. O ellerindeki kabı oraya kaldırıyorlar. Şey yapıyorlar. Allah Allah dedi. Biraz daha yaklaş bakalım ne olacak filan. Ben yaklaştım tabii ki. O kızlardan birisi beni fark etti. Abla o CTRL diye klavyenin sol köşesinde bir altta tuş var. Yanlışlıkla ona basıyorsanız o mikrofonu aldırır. Allah alem öyle bir şey yapıyorsunuz siz arada. Bir şey kopyalarken veya bir şey pastellerken. Bak yine oldu. O CTRL tuşuna basarsanız mikrofon alıyorsunuz. Eliniz oraya değiyor olabilir. Yani klavyenin üzerine elinizi şey yapıyorsanız e, veya klavyeniz takılıyordur. Oraya tıklarsanız ee, yok ben konuyu unutmam Allah'ın izniyle o kızlardan birisi bana elinde bir tasla yanaştı hocam Musa abim ee, bilme kadar geldi ben tabi titremeye başladım yine bir ürperti sardı beni ee, güzel mi güzel artık eşkali efendime söyleyeyim şeyi hiçbir şekilde tarif edilemez ondan sonra söyledi ee, Simsiyah saçlar efendime söyleyeyim kömür gibi gözler işte kiraz gibi olmasın dudaklar al yanaklar filan böyle hani o pamuk prenses filan anlatılır ya aynı o pamuk prensese benziyor üzerinde dediğim gibi pelerin gibi ipekten kumaştan böyle krem rengi açık böyle beyaza yakın bir kıyafet filan getirdi hiç konuşmuyor ama gülümsüyor sadece o elindeki tası bana uzattı. Ben de gayri ihtiyari aldım. Ondan sonra bana böyle işaret etti içmem için. Ben de aldım oradan bir yudum içtim. Baktım ki süt tadı ama böyle tahinimsi, hani tahin şey yaparlar ya ee, tatlısı filan. Öyle tahinimsi böyle tatlı, hoş bir tadı var. Sonra Önder abi dedi ki ya dedi, ne yapıyorsun sen? Dedi. Ali o dedi hiç dedi sesin çıkmıyor senin filan. Dedim abi dedim o dedim kızlardan birisi bana dedim böyle dedim tasla dedim bir şey getirdi onu içtim. Ya dedi keşke dedi içmeseydin dedi bana. Yanlış mı yaptım abi dedim. Ee, yanlış mı doğru mu ne yaptığımızı bizde bildiğimiz yok da dedi. Yani ne verdiler ne içirdiler bilmiyoruz dedi. İçmeseydin keşke dedi filan. İkram etti abi dedim geri çeviremedim. Tamam o zaman dedi ayrılalım bizde bu işi bırakalım burada bana yine gözlerimi açtırdı ve o olaydan kalktık. Ee, biraz üzüldü. Yani iş baktı böyle şeyinden çıkacak gibi endişeli filan. Ee, biraz daha devam etsek belki bu sefer başka bir şey görürüz. Sonra yine başka bir kitaptan açtı bir şeyler okuttu bana. Yine aynı tekniklerle gözlerim kapalı bir şekilde zikirler vesaire derken bu sefer karşıma annemi görmeye başladım ondan sonra kurban hocam dinliyor herhalde değil mi kurban hoca arada bir nokta atarsa e, onun ilgi alanı, alanı olduğundan dolayı anlatıyorum ben biraz da bu şeyleri Musa abi annem suretinde görmeye başladım efendim e, bahsettim dedim Allah razı olsun kurban hocam dedim annemi görmeye başlıyorum dedim ona dedi dokunabilir misin dedi bana. şey i̇şte yaklaştım dokunmaya çalışıyorum. Ben dokunmaya çalıştıkça o geriye kaçıyor. Yaklaştırmıyor kendini. Dedim abi yaklaştırmıyor dedim. Ee, o zaman dedi onlara dedi söyle. Akşam dedi sen dedi ev ev o zaman cep telefonları falan yok. Ev telefonları var. Akşam dedi saat altıda dedi sen dedi arasınlar dedi. Anne dedi bunu söyle dedi. Akşam altıda beni arayın de kendisine. Söyledim. Hiç ses çıkarmadı. Ee, sonra yine bir şeyler okurken rahatsız olmaya başladığını gördüm annemin. Önder abi bana dedi ki Hicaz dedi sana bir şey söyleyeceğim ama dedi, korkmayacaksın dedi. Hayırdır abi korkulacak bir durum mu var dedim. Evet dedi. Niye dedim. O karşında gördüğün dedi annen değil dedi. Hani onun ruhaniyeti değil. O karşındaki gördüğün bir cin dedi. Peki dedim abi dedim ne yapmam gerekiyor dedim. İstersen dedi o cin dedi senin dedi emrini amade edebilirim. Yani bir takım yine tekniklerle dualarla o cin dedi annen suretinde madem sana geldi onu cezalandıralım. Niye annen suretinde sana gözüküyor. Niye böyle bir şeye kalkışıyor? Abla sen mute'ye geç o zaman. Bundan sonrası biraz korkunç çünkü. Sen biraz mute'ye geç. Bundan sonrası biraz şey. Hani eğer cinlerden rahatsız olan varsa mute'ye alsınlar lütfen. Hasıl kelam ee, dedi ki on dedi. dedi, emrine dedi. Gattar evlat. Evet onu senin dedi emrine dedi amade edebilirim abi de nasıl olacak nasıl emrimi amade ya dedi bazı insanlar ondan sonra cinleri dedi e, kullanırlar dedi yani kendi emirlerine bir takım cinleri amade ederler ve bu cinleri dedi kullanırlar bir takım işlerinde ondan sonra e, Yer dedi, dilersen dedi. Bu cin Mademkileri kileri dedi, dedi annemin dedi, kılığında şekli şemalinde sana göründü. Yani bu yanlış bir davranıştır dedi. Ee, bundan dolayı dedi, onu dedi. Bak okuyacağım bir takım dedi ayetleri, bir takım işte duaları ona dedi okuyarak dedi, onu dedi, kendi dedi şeyine dedi alabilirsin dedi. Ee, Emrin altına alabilirsin ve kullanabilirsin sen bunu. Hazır mısın filan diye sordu bana. Ben tabi tereddüt ettim biraz. Ee, yani korkulacak hiçbir şey yok dedi. Sana dedi herhangi bir etkisi bir şeyi olmaz. Bilakis dedi hani ileride dedi böyle dedi cinler filanda musallat olmaya kalkışırlarsa seni dedi korur bu dedi filan. Ondan sonra onları senden işte salar def eder vesaire. Ee, buyur abi seni dinliyorum de ben dedim. Başladı anlamadığım bir takım lehçelerde bir takım şekil ve şema bana bir şeyler okumaya. O bana okuyor, ben tane tane karşımdaki ne okuyorum. O okuyor, ben okuyorum filan. Ee, arada da soruyor enderocu, ne durumda, vaziyet nasıl diyor filan. Dedim, Abi derim, pek peklerim yanaşmıyor ondan sonra. Yani suratını ekşitiyor ondan sonra. Benden dedim kendini kaçırmaya çalışıyor. Aman dedi kaçırma dedi. Yani sürekli onu mahiyelende. Hayalinde tut. E, sakın o vakileri gözünün önünden kaçırma dedi. O anladı dedi bizim niyetimizi okuduğumuz şeylerden şu anda dedi kurtulmak ve kaçmak istiyor. Sakın o vakileri onu dedi o gözünün önünden kaçırma onu. Sürekli gözünün önünde hapset. Kaçamazsın, bir yere ayrılamazsın ve benim söylediklerimi dedi tekrarla. O okuyor ben söylüyorum, o okuyor ben söylüyorum. Karşımda o annem kılındaki o cin. Ee, başladı işte rahatsızlıklarını belli etmiyor yani kaçmak için fırsat arıyor ben göz hapsine almışım onu bırakmıyorum böyle bir e, çekişme baya bir müddet sürdü 3-5 dakika belki belki daha fazla tam zaman şeyini o anında kestiremiyorum ee, dedi ki bu dedi anlaşıldı dedi sen dedi emrin altına itaat altına girmek istemiyor o zaman dedi bunu dedi, yapmamız lazım Yoksa daha sonra dedi sana dedi, gelir yine musallat olur bu. Rüyalarında girer dedi efendime söyleyeyim işte evde yalnız kaldığım böyle hasta olduğun zamanlarda filan hani vücudunun şeyinin zayıf olduğu dönemlerde sana dedi tekrar dedi musallat olmaya gelebilir. Bunu dedi yatmamız gerekiyor. O yüzden dedi şu andan itibaren okuyacaklarım dedi ona dedi aynen yine tekrarla oku. ...ve gözünün önünden kaçırma... ...iyice kendi kendine yanıp... ...kayboluncaya kadar... ...tabii beni ter bastı bir taraftan... ...sıkıntılı bir durumdayım... ...yani bir de gencim o zaman... ...çocuğuz da yaşımız 20-22... Ee, ...bu tür şeylere hiç alışık değiliz... ...ilk defa yaşıyoruz... ...bir evde yalnız başımayız... ...bir Önder Hoca var... ...yanımda o arkadaşım var... ...ev arkadaşım filan... ...ve böyle bir çaba içerisindeyiz... ...sürekli... ...böyle terliyorum... Ben, beni de yani sıkıntı basmaya başladı bu olaydan dolayı. Onun okuduğu o ayetler, hadisler, işte dualar, onları ben okudukça bu annem kılığındaki cin kılık değiştirmeye başladı. Çok korkunç, işte elindeki tırnakları uzadı, saçları dağılmaya başladı, gözleri ondan sonra yüzü genişledi dişleri azı dişleri uzamaya başladı böyle korkunç bir yaratık almaya başladı yapısı ee, bir taraftan kaçmaya çalışıyor onu ben salmıyorum o Önder hocanın bana söylediklerini okuyorum sürekli o bir taraftan kaçmaya çalışıyor filan derken bir anda alev almaya başladı etrafı sanki o e, daha bitmedi e, Güz ablası alev almaya başladı alev alev yanmaya başladı ondan sonra e, dedim abi yanıyor bu dedim tamam dedi devam et dedi ondan sonra hiç dedi bırakma kendini aynen dedi okuduklarıma devam et e, alev aldı aldı aldı e, derken işte bir sonuçta bir duman böyle havaya uçtu gözümün önünden o cin ondan sonra hiçbir eser kalmadı ee, dedim abi böyle oldu tamam dedi artık gözlerini açabilirsin geçmiş olsun dedi bir dedi cini dedi yaktık dedi gönderdik öbür tarafa filan öyle gözlerimi açtım ee, dedim abi ben dedim bir daha dedim böyle şeyler yapmak istemiyorum dedim ondan sonra yani çok baya korktum böyle şey oldum ondan sonra tamam dedi icazım dedi bir daha dedi yapmayalım ondan sonra e, ben de dedi aslında pekleri hoşuma gitmedi bu işler de dedi merak işte bunları böyle okuduk şey yaptık aslı e, asları asla var mı yok mu biraz da tasavvufa karşıydı bu bizim bu Önder abi ilk zamanlar Mısır'da ilk tanıştığım yıllarda kesinlikle tarikat ve tasavvuf şeyine karşı bir bakış açısı vardı ama o tanıştı birkaç tane hoca işte onların vesilesiyle bu tür işleri Kendisi de görüp, yaşayıp, öğrenince aslında o tasavvuf erbabının anlatmış olduğu hani farklı boyutlardan bahsedilir ya. Tayyü mekan olayları, Tayyü zaman olayları. Bu arada Güz Abla'ya şey yapabilirsiniz bitti diye. Ee, yani muhteden çıkabilir, evet. Ee, o şey konularına artık girmeyeceğim. Evet ondan sonra yani bu tarikat ve tasavvuf şeyinde hep böyle farklı boyutlardan anlatılır. Mesela Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Ee, İstanbul'un fethedildiği dönemde yaşamış. Ee, bu zat doğuda herhalde bir yerde yaşıyormuş. Ee, ve kendisine işte o Fatih Sultan Mehmet e, İstanbul'u fethederken böyle bir yerde bir dara düşmüşler. Çaresiz kalmışlar Hatta vazgeçme noktasına gelmişler O anda böyle bir ilticada bulunmuş Fatih Sultan Mehmet Hazretleri O iltica esnasında Bu Ubeydullah Ahrar Hazretleri de Öğrencileriyle ilim, ilmi mecliste ders okurlarken Bir anda demiş ki Gençler bana bir e, hal geldi Siz demiş dersinize devam edin ben bir yere ayrılmam gerekiyor demiş ve kalkmış oradan. Daha sonra anlatıldığına göre o aynı anda o Ubeydullah Ahrar Hazretleri Fatih Sultan Mehmed'in yanında belirmiş. İstanbul'da, Kostantiniyenin surlarında. Ve işte dualarla o anda kendisine madde, yani manevi bir şey vererek, destek vererek, Dualar ederek iş işte Akşaf-ı Vesaire birçok ondan sonra e, Zat-ı Kiram'la Beraber böyle O dualarla o şeyle e, Ordu tekrar şahlanıyor Tekrar hamle yapıyor Ve İstanbul'un o Surlarındaki o gediği açıyor Ve İstanbul'u Fethediyorlar Bu olay gerçek bir vakaymış Yani bunu daha sonra Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin oğlu mu veya talebesi mi o Nihalıkadan bulunan kişi mesela daha sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ile bir görüşmesinde kendisine aktarmış o gün demiş işte Pirimiz şeyhiniz Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin de dualarıyla geldiler bize sağ olsunlar destek oldular ve böylelikle ondan sonra İstanbul'un fethi müyesser oldu diye Hatta bunun Türkiye Gazetesi'nde de böyle bir şiiri çıktı bununla ilgili. Çok güzel anlatıyor bu hadiseyi. Onu da bulursam bir ara size okuyayım. Buna benzer bu Tayyü mekan ve Tayyü zaman olayı vardır tasavvufta. Yani bir insan bulunduğu bir yerden zaman ve mekan aşımını katlayarak bir başka yerde belirebiliyor, görülebiliyor. Yani tarikat ve tasavvuf şeyinde bu vardır. Bu Ondan sonra bunları eskilerin menkıbilerinde okuduğumuzda bunları görüyoruz, okuyoruz, yani şahit oluyoruz bir takım şeylere. Dolayısıyla, ben de korktum, gidiyoruz. Dolayısıyla yani bu tasavvufun bu tür yönleri, bu tür şeyleri oluyormuş. Mesela ben şey duydum. Ee, bilmiyorum siz böyle bir şey Daha önce işittiniz mi ee, İmam Buhari Rahmetullahi Aleyh ee, Sahihi Buhari kitabını yazmış Herkese İmam Müslim de öyle Ama mesela bugün hadis alimlerinin Yapmış olduğu Araştırma ve incelemelere göre O 9-10 tane Hadis külliyatında En sahih olan Senediyle, isnadıyla, gerçekçiliğiyle Peygamber Efendimiz'e Efendim isnadıyla en gerçekçi, en sahih kitap olarak İmam Buhari rahmetullahi aleyhin kitabını ön plana çıkarmışlar. Demişler ki biz her yönden araştırmalarımızı yaptık ve en sahih hadis eserlerindeki kaynak kitabın İmam-ı Buhari'nin yazmış olduğu bir, bu kitap olarak neticeye ulaştı. Şimdi olaya maddi boyuttan bakıldığı zaman, Evet İmam Buhari rahmetullahi aleyh Özel bir çaba sarf etmiş Efendim Aylarca e, yol gidip efendim, Peygamber efendimizden Falanca zat falanca yerde Hadis rivayet ediyor Denildiği zaman Eşyasının şeyini toplayıp sırtına bohçasını vurup aylarca yol kat etmiş Sırf o kişiden o zattan Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamdan Rivayet ettiği hadisleri aktarabilmek için işitebilmek için Dinleyebilmek için kendi hafızasında yani yüz binlerce hadisi şerif kayıtlı olduğu söylenir. Şimdi yani maddi boyuttan bu işleri birileri ölçmeye çalıştığı zaman bu işin e, hakikatine, bu işin inceliğine eremiyorlar. Bu diyorlar imkansız bir olay. Sonra sen kalk efendime söyle yüz, yüz binlerce hadis aklında hafızanda tut ama bunun içerisinden çıkara çıkara altı bin, bin tane hadis çıkarıyorsun. Ve eserini alıyorsun. Her hadis için yapmış olduğu araştırmalar, şeyler e, göz önünde bulundurulursa, yani normal şartlarda 60-70 yıl yaşamış bir insanın hayatına bunlar sığdırılamaz bile diyorlar. Dolayısıyla oradan hani yol açarak kendilerine, aslında bu İmam Buhari'nin bu rivayet ettiği hadis külliyesi, hani sıhhatten uzak, tamamen bir beşeri gayretle yazılmış İyi niyetle olabilir deniliyor ama gerçekçilik payı olduğuna pek inanılmıyor. Bazı maddi düşünen insanlar nezdinde. İşte bu hadis inkarcıları da bunu savunuyorlar genelde. Ama ben işittim ki mesela e, İmam Buhari rahmetullahi aleyh bir hadis-i şerifi işittiği zaman o hadis-i şerifin evet her ne kadar senedindeki ricalini, şeylerini bir ilmi emanet gereği yazsa da işte falanca falancadan filanca filancadan o da öbüründen ve o da peygamber efendimizin sahabesinden bu hadis-i şerifi aktarmıştır diye o silsileleri o şeyleri yazsa da sonuçta geceleri rüyasında peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bu hadis-i şeriflerin sağlamasını yapıyormuş aleyhissalatü vesselam böyle mübarek böyle nasıl söyleyeyim yani çok önemli bir çalışmanın bir gayretin semeresini verebilmesi için İmam Buhari Hazretlerinin rüyasına giriyor ve rüyasında o hadisleri kendisine teyit ettiriyor İmam Buhari ben böyle bir hadise ulaştım sizden aktarılıyor sıhhat derecesi nedir bu sizden mi aktarıldı ey Allah'ın Resulü diye kendisine soruyor ve Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam da kendisine cevaplıyor o anda Anlayamadım Kurban Hocam'ın niye kastettiğini. He, okusam olur mu bu Celci demiş. Tamam, Sühebre'nin sorusu cevap. asıl Kerem yani İmam Buhari rahmetullahi aleyh de o rivayet ettiği hadisleri, o eserleri Peygamber Efendimiz'den sağlamasını yapıyormuş. Aynı bu bizim bugünkü hani o gençlerden bahsettim ya Hollandalı gençlerden. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhı'yı görüyor birisi yanılmıyorsam Selman-ı Farisi radıyallahu anhu görüyor bu sahabilerden kendileri ağzından aktarılan hadislerin sağlamasını yapılıyor ve onlarda da cevap veriyorlar bunun bir benzerini İmam Buhari rahmetullahi aleyh de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile birlikte yapıyormuş ve o dönemlerde bakın o yaşadığımız o tesbihatlı o manevi atmosferli dönemlerde yani kendi şahsım olarak ve o çocuklardaki izlenimlerim harikulade böyle bir manevi boyuta bir havaya bir atmosfere eriştiydik. yani yalan söylemekten kaçınıyoruz günah işlemekten kaçınıyoruz günaha bakmaktan kaçınıyoruz yani delikanlıyız kanımız kaynıyor insanlık hali o yaştaki her gencin her efendim insanın başına gelecek halleri bizde yaşıyoruz biyolojik açıdan ama konuşnula böyle bir manevi efendime söyleyeyim duruma eriştiğimiz için bu manevi hazzı tattığımız için bundan da mahrum kalmak istemiyoruz mahrum kalmak istemediğimizden dolayı da bir takım günahlardan bir takım bizi günaha sevk edecek olaylardan kaçınıyoruz Hani bazen şarkı türkü, müzik dinler evde onları dinlemiyoruz. İşte sokağa çıktığımız zaman başımız önümüzde yürüyoruz, başımızı kaldırıp da etrafta kim nasıl dolaşıyor, kim nasıl geziyor bakmıyoruz. İnsanlarla konuşurken, şey yaparken doğruları nasıl biliyorsak aynen o biçimde anlatıyoruz. Yalan vesaire dolan eklemeden, efendime söyleyeyim bir takım argo ifadeler, cümleler kullanmadan anlatabiliyor muyum? Yani o, o manevi şeyi kaçırmamak için sürekli hal ve hareketlerimize dikkat ediyoruz. ve elimizden tesbih hiç eksik olmuyor hatta o Önder abi demişti ki bize yani ben öyle bir e, işi öyle bir boyuta getireceğim ki bunun için çabalıyorum size okuldaki sorulan soruların e, nushasını getirtmeye çalışacağım diyordu o cinlerle, işte o manevi bir takım olaylarla i̇şte ondan sonra o, o hocaları ikaz ediyor kendisini yapma böyle bir şey diyorlar yani bugün mesela bu Fethullahçıların da Yapmış oldukları aslında böyle bir olay. Bir takım e, o harflerin sırlarına efendim işte bir takım manevi sırlara bunlar bir şekilde erişiyorlar ve o efendime söyleyeyim soruları, cevaplarını e, böyle gidip de rüşvet vererek efendim şey yaparak çaldıklarına ben inanmıyorum. Çünkü bunu yapsalar bu ortaya çok çabuk çıkar. Illaki bir yerden bir açık verirler. Hayır bunlar tamamen Hatta mesela Ezher Üniversitesi'nde ben işittim ki hocam Kurban hocam ee, evet o sorular hazırlanır. Efendim okulun o şeyindeki zarfların içerisine yerleştirilir. Ağzır kapanıp mühürlenirmiş. Hani sınav günü açılacak o zarflar, ağzı mühürlü zarflar öğrencilere dağıtılacak. Onları öyle bir dolaba yerleştirilermiş ki o da başına 2-3 tane de cin dikerlermiş bunlar. Efsunlarlarmış dolabı olduğu gibi. Hatta bu firavunların kabirlerinde de varmış bu hadise. Birçok insanlar firavunların kabirlerini kazıp da oralara ulaşmaya çalışırken mesela bu efsunlaşmış kabirlerin o şeylerini çözemeyip oradaki o cinleri, onları o koruyan bir takım güçleri defedemeden bodoslama daldıkları için adamların cesetleri çıkmış kabirlerden. Daha sonra cin, cinciler, işte sihirbazlar falan çağırıyorlar da onlar bir şeyler okuyorlar, şey yapıyorlar o efsunları, o şeyleri çözüyorlar öyle o e, Tutankhamun, Ramses bilmem ne kabirlerine öyle ulaşabiliyorlar. Şimdi Ezher Üniversitesi'nde ve bir takım üniversitelerde de yine bu sınavlar bu şekilde zarflara konup ağzları kapandıktan sonra o dolapları, o muhafaza edilen bölümleri, odaları efsunlarlarmış ta ki sınav gününe kadar. Onları işte bir takım güçlerle, cinlerle, şeylerle muhafaza altına alırlarmış, koruma altına alırlarmış. Bizim bu Önder Hoca'da Allah selametlik versin bu sorulara bu şekilde ulaşabilir miyim ki diye onları alacak bize hani kıyak olsun diye verecek aklı sıra. Şimdi i̇şte hocalar bu işten onu men etmişler, vazgeçirmişler. Sakın ola ki böyle bir işe kalkışma filan diye. Ve dediğim gibi mesela Önder Hoca tarikat ve tasavvuf düşmanı bir insanken aleyhtarı yani düşman demeyelim de aleyhtarı diyeyim ben ona. Cümleyi öyle düzeltelim. Böyle tasavvuf tarikat aleyhtarı iken bir numaralı tarikat ve tasavvufçu oldu bu arkadaş. Ondan sonra şu anda daha hala Yalova'da o manevi şeyini sürekli devam ettirdiğini duyuyorum arkadaşlardan yani haram da kullanmak haram ondan sonra ee, bizim de başımızdan e, böyle bir takım şeyler geçti e, dediğim gibi yani bunun eskiler bu yöntemleri bir takım olaylarda kullanmışlar e, daha hala ben mesela bu yöntemin Suriye Arabistan'da kullanıldığını işitiyorum şimdi bunların burada mesela bir takım hırsızlıklar oluyor cinayetler oluyor vesaire bu işleri çözerken cinleri kullandıklarını söylüyorlar. Bir takım hocalar var burada. Zaten böyle cin çıkaran, şey yapan, bu işlerle uğraşan ondan sonra yani istihbarat birimleri eskiden bunları kullanırlarmış bu yöntemleri. Yoksa sen öyle bir yerde yaşıyorsun ki ta efendime söyleyeyim aylarca sürecek mesafede senin topraklarına ait ülkelerde efendim beldelerde bölgelerde bir takım olaylar cereyan ediyor isyan hareketleri kalkışmalar vesaireler bir bakıyorsunuz padişahın haberi olmuş hemen oraya en yakın bölgedeki güçleri o bölgeye efendime söyleyeyim Göndererek oradaki o isyanları, o kalkışmaları mesela bastırıyorlar. Selamünaleyküm. Yani, aylarca sürecek bir mesafe. Aleykümselam. Nasıl haberleri oluyordu bunlardan? Evet. Öyle değil mi Kurban hocam? Yani. Hocam biraz Bir ara istihbarat ara ajanı da. bile oradan oh, bir. Ki, okay. Biraz Hocam ben şu anda vitesi 5'e taktım. Sen kahvaltıyı da yaptın herhalde. karnın doydu. <gülüyor> Eriteceğim onları. Konuşayım biraz da ben eriteyim diyorum. Aynen, diyordum. aynen. Sen yoruldun. Ee, Peki. Mikrofonu bırakıyorum izliyorum. ama şu cümleyi cümleyi hani tamamlayayım ee, dediğim gibi eskiden bir takım istihbarat bilgilerini vesairelerini böyle uzak mesafelerden böyle hani birilerin aracılığıyla değil bir takım manevi güçlerle elde ettiklerini işittik. Şu i̇şte Ubedullah Ahrar Hazretlerinden bahsettim. Buna benzer bir takım tasavvufun aslında geçmişte buna benzer. E, manevi sırları var ama artık günümüzde bunları pek kullanan, bu işlerde pek istigal edenler kalmamış e, diyebiliyorum. Varsa da hani azınlıkta sayıları eskisi kadar değil. Evet, mutlaka vardır da hani eskisi kadar değil. Buyur Kurban Hocam. Estağfurullah. Ben de teşekkür ederim size. Buyurun. Evet Selamün Aleyküm. Bizim bilgisayar da kafayı bozuyor. Ağamız bilsin hmin Şeytanla cimsimler Rahim. Ul Ağamız bırbil min şerri maalak <Sessizlik> ve min şerri